Kardeşlerim, şeytanın hile ve tuzaklarından biri de kabirleri bayram yeri edinmektir. Çünkü şeytanın hile ve tuzaklarından biri gerçekten budur. Aleyhisselatü Vesselam'ın ve benim kabrimi bayram yerinde edinmeyin buyurarak açıkla açıkça yasakladığını görüyoruz. Bayram, büyük bir ilgiyle tekrarlanan kendisine yönelilen şey demektir. Ya zamanı olur ya mekanı. Zamanı olan yani zamanla ilgili olan bayramlara baktığımızda Ali selamü aleyhi ve selam arife, Nahır günü, Mina günleri biz Müslümanların bayram günleridir demiştir. Mekan ile ilgili olarak da Ebu Davud'un sünnende gelen rivayette adamın biri Ali selamü aleyhi ve gelip Ey Allah'ın Resulü ben bu vanede deve kesmeye adamış bulunuyorum. Bu adamı yerine getirebilir miyim? Onun bu sorusuna Aleyhisselatü Vesselam orada müşriklerin putlardan bir putu var mı? Veya onların bayramlarından bir bayram yapılır mı? deyince adam hayır. Aleyhisselatü Vesselam de o halde adağını yerine getir buyurmuştur. Yine bu konuda Ali ve vesselam benim kabrimi bayram yeri haline getirmeyin diye misal verilmiştir. Arapçada kardeşlerim "eit" kelimesi Türkçede bayram olarak kullanırız. Muavene ve itiyat kelimelerinden de alınmadır. Ve bu kelimelerin rukat anlamı da tekrarlama ve adet edinme demektir bu iğit iğit kelimesi, bayram kelimesi bir mekana isnat olarak verildiği zaman insanların büyük ve ciddi bir ilgiyle gidip toplandıkları toplanıp nöbet tuttukları, itikaf yaptıkları şu veya bu şekilde ibadet ettikleri veya eğlenip neşelenmek gibi başka sebeplerle topluluk haline geldikleri yerler denir. Nitekim Mescid-i Haram, Mina, Müzdelife, meşari Haram, Arafat gibi yerler Yüce Allah'ın tevhid ehline lütfettiği bayram yerleridir. Ve bu mübarek yerlerde ibadet günleri de tevhid ehlinin bayram günleri olmuştur. Şirk ehlinin gerek zamana bağlı, gerek mekana bağlı bir takım bayramları vardır. Fakat Yüce Allah'ın mutlak birliği ve yalnız O'na ibadet edileceği temeline dayanan Müslümanlık geldikten sonra müşriklerin her iki manadaki bayramları da kaldırılmış Ramazan ve Kurban bayramları ve Mina günleri onların yerine ikame edilmiştir. Onların mekana bağlı bayramların yerine de Beytullah olan Kabe Arafat, Mina Meşari Haram gibi mekanlar kabul edilmiştir. Kabristanları bayram yeri edinmek ise müşriklere mahsus bayramlardandır. Onların İslam'dan önce böyle bayramları vardı. Bunun için Aleyhisselatü Vesselam bu vaneye onların bayramlarından bir bayram yapılır mı diye sormuştur. Böylece gerekli tembihi yapmış ve hatta bu maksatla kabirlerin kireçlen yapılmasını, sıvanmasını bile yasaklamıştır. Ve aleyhissalatü vesselam efendimiz evlerinizi kabir haline getirmeyin benim kabrimi de bayram yeri yapmayın nerede olursanız olun salatü selamınız bana ulaşır demiştir. Evet kardeşlerim Ali bin Hüseyin'den gelen bir rivayette şöyle bir gün adamın biri aleyhissalatü vesselamın kabri yanındaki boşluğa gelerek dua ettiğini görüyor onu böyle yapmaktan nehy ediyor. Ayrıca kendisine bak kardeşim ben sana babamdan babamın da babasından yani dedemden Ali'den onun da büyük dedem ve vesselamdan duyduğu bir hadis-i şerife haber vereyim mi? Bak aleyhissalatü vesselam ne diyor. Sakın benim kabrimi bayram yeri edinmeyin evlerinizi kabir haline çevirmeyin. Siz nerede olursanız olun selamlarınız bana ulaşır. Evet kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emri vasiyeti, tavsiyesi bu hakikat olduğu gibi açık Aleyhisselatü Selam bizzat kendi kabrini bayram yerine çevirmeyi yasaklıyorsa diğer bütün kabirler için bu elbette yasaklanmış olur Sonra ve Vesselam'ın aynı tebliğinde evlerinizi kabir haline getirmeyin demişse biz Müslümanları evlerimizi namaz, dua, Kur'an kıraati gibi ibadetlerden mahrum etmememizi bu gibi nafile ibadetlerimizi evlerde yapmamızı kılavuzlamakta özellikle bunların tercihan kabirlerde yapılmasını yasaklamaktadır. Çünkü böyle hareket etmekle tevhid ehli şirk ehline benzemekten uzaklaşmış onlara muhalefet etmiş olur. Evet. Aklı başında hiçbir Müslüman sakın kabrimi bayram yerine çevirmeyin hadisini, Allah'ın benim kabrime tapılan bir put haline getirme hadisini din büyüklerinin kabirlerini mescit, tapınak hale getirdikleri için Allah Yahudi ve Nasr'a neden lanet etmiş hadisini unutmaması gerekir. Allah Resulü ve Vesselam bunu böyle bildirip böyle emretmişse kabrimi bayram yeri yapmayın demişse sık sık gelip kabrimin başından ayrılmayın dememiştir. Kabirler üzerine mescit yapılmasını yasaklamışsa bizim bunu Yapmamamız gerekir. Kabirleri bayram yerine çevirmenin bazı fitne ve fesatları var kardeşlerim. Gerçekten bu mezar meselesinde ashab-ı kiramı örnek almayıp da kendi bildikleri gibi hareket etmelerinde insanlar için sayılamayacak kadar fitne ve fesatlar vardır bunun sayısını, bütün neticelerini Allah'tan başkası tam manasıyla bilemez. Kalbinde Allah'ın birliği, inancı sağlam bir şekilde yerleşmiş olan her Müslüman, bu gibi bidatlardan kesinlikle nefret eder. Zehirli yılanlardan, akreplerden kaçtığı gibi bunlardan kaçar. Çünkü onun esas gayreti iman ve tevhid gayretidir. Buğzu ve nefreti de daima Allah için olduğundan her nevi şirk ve bidattır. Bidat ve dalalet denizinde yüzen bir kimseden ise böyle bir hareket bekleyemezsiniz. Şair buna işaretle fakat ölmüş bir adam elbette yaranın acısını duymaz diyor. Kabirleri bayram yerine çevirmenin Büyük fitne ve fesatlarından başlıcaları olarak şunları zikredebiliriz. Onlar kabirlere karşı namaz kılar, kabrin etrafını dolaşıp tavaf eder, öpüp yüz göz sürer, yatıp toprağına yanaklarını kor, kabirlere tapınır, onlara sığınıp dilek ve muratlarını onlardan ister, onlardan rızık, zafer, şifa ve afiyet talep ederler, ve her nevi sıkıntı ve zorlukların bela ve musibetlerin giderilmesi için onlardan medet umarlar. Ve daha bunların benzeri çeşitli talep ve isteklerde bulunmak için onlara yönelip sığınırlar. Tıpkı İslam öncesi cahiliye putperestlerinin putlara yönelip sığındıkları gibi. Eğer bizim bu tespitlerimiz hakkında tam kanaate varma durumu kendi gözlerinden görmek istersen ve inceleme yapmak istersen elbette ibretlerle dolmuş olacaksın. İbretle müşahede edeceksin ki onlar kabirlere yöneldiği zaman büyük bir cezbe ve heyecan içindedirler. Ta uzaktan ziyaretine yöneldikleri kabirleri meşhet ve türbeleri görür görmez binitlerinden kendilerini adeta yere atarcasına inip secdeye kapanırlar mukaddes secdeler ederler yerin toprağını öperler sonra ayağa kalkıp başına saçarlar, aşkla şevkle bağırıp feryat ederler hıçkıra hıçkıra ağlarlar elinde ve iktidarında hiçbir şey bulunmayan o fanilere sığınır ve onlardan içtimdat ederler yani onların kabirlerinin yanına gelmişken bile dahilek ya seyhidi Ahmet Bedevi işte gelip sana sığındım ey efendim diyerek bütün kalpleri ve ruhlarıyla onlara sığınmış bulunurlar. Kendilerini bir değil binlerce hacci ekber yapmışken yapmıştan daha karlı sayarlar. Tam kabirin yanına geldiği zaman ise hemen namaza niyetlenip iki rekat namaz kılar ve bu iki rekat ile iki kıbleli mescitte kılınan namazdan daha fazla sevap kazandıklarını zannederler. İslam'da kabir ziyareti sırasında asla namaz kılma diye bir şey bulunmadığını bilmeyecek kadar cahillik ederler. Kıldıkları bu bidat namazdan sonra kabrin etrafında dolanmaya, rükuler, secdeler yapmaya başlarlar. Bütün ruhları ile, kalpleri ile ve aynen bu husustaki felsefecilerin sözlerine ittiba ile, kabirdekilerden yakınlık, feyiz ve bereket isterler. Bir nevi kabir vakfesi yaparlar. Bizzat kabirdeki zattan himmet ister. Ona hitap ederek talep ve dilekte bulunurlar. Ben Allah'a yemin ederek söylerim ki aslında zerre kadar sevap kazanmış, manevi bir şey elde etmiş olmazlar. Zaten yaptıklarının ve istediklerinin çoğunun maneviyet ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Fakat sırf manevi maksat ve niyetle gidip böyle yapmış bile olsalar, elleri boş ve kalpleri günahla dönerler. Çünkü Allah için değil de şeytan için dökülen gözyaşlarının, çekilen mihnet ve çilelerin Allah yanında hiçbir kıymeti yok bizzat kabirdeki ölüye seslenip ondan istekte bulunan bir kimsenin kazancı küfür ve şirkten başka ne olabilir ki kardeşlerim? Kalbini şirkten, imanını küfür şaibesinden arı ve duru kılmış bir Müslüman bütün kalbi ve ruhiyle bir kula nasıl yönelebilir? Allah'ı bırakarak kullara, kabirlere nasıl sığınabilir? Dileğini, dua ve niyazını Allah'tan başkasına nasıl arz edebilir? Fakat sen, ey uyanık bir Müslüman, beklenen ciddi bir alaka ile bizim bu İgasa kitabını okuyan kardeş, bizim bu söylediklerimizin kabirlerde aynen irtikap edilmekte olduğunu gözlerinden görürsün. Ziyaretgah edindikleri o yerleri, Kabe gibi takdis ettiklerini kabirdekilere karşı mukaddes secdeler ettiklerini hatta bu ziyaretlerine kabir haccı dediklerini ziyaret sonrası hacıların ihramdan çıktıklarında yaptıkları gibi başlarını tıraş ettiklerini saçlarını kısalttıklarını görebilirsin bu kadarla da kalmazlar bazıları getirmiş oldukları kurbanlıkları adakları keserek orayı minaya çevirirler fakat bütün bu yaptıkları kesinlikle Allah için değil, kul içindir, put içindir. Aynen cahiliyede olduğu gibi. Sonunda büyük bir sevinçle, büyük bir bayram sururu ve neşesiyle birbirini tebrik ederler. Döndüklerinde de kendileri gibi şeytanın hile ve vesveselerine kapılıp, aleyhissalatü vesselamın sünnetinden ayrılmış olanlar, onlar tarafından da tebrik edilirler. Hatta bunlar onlara der ki, ey kardeş, gel şu kabir hacından kazandığın sevabı bana hibet, ben de sana defalarca hacca giderek ettiğim hac sevabının hibesini vereyim. Kabir hacı, hacı ekber ile yapmış olsan, sen kabir haccının sevabını seninle hibeleşmeye yanaşmam. Ey şuurlu kardeşim, ey Müslüman kardeşler. Sakın bu anlattığımız bu şeylerde Bizzat vaki olanların dışında bir şey söylediğimizi sannetme Bu sözlerimiz doğru, kanıtlanmış ve görülen ve hala yapılan şeylerdir Kesinlikle fazla abartılı bir şey söylemiş değiliz Bugün Emir Sultan'a giden yarım hacı sayılır Mevlana'nın türbesine gidene yarım hacı derler Hacı Bektaş'a gidene falan diller Şunan'a gidene filan derler onların irtikap ettikleri bütün bidat ve delaletlerin hepsini söylemiş de değiliz çünkü aslında onların irtikap ettikleri İslam dışı şeyler akla hayale gelmeyecek kadar çok ve bunlar Nuh İslam'ın kavminde başlamış bulunan bir pupperestliğin başlangıcıdır şirke ve küfre açılan kapıdır ahiri ve akıbeti İslam'dan uzaklaşma, İslami manadaki tevhidden nasibin iyice azalması veya tamamen sona ermesidir. Adına ne derlerse desinler. Kesinlikle İslam dışıdır. İslam peygamberinin sünnetine aykırı bir gidiştir. İslam hidayeti hatta bunun Azıcık bilgisi olanlar, bunun kokusunu almış bulunanlar, kesinlikle itiraf ederler ki, sonu şirke varan, küfre doğru açılan bütün kapı ve yolların sebep ve vesilelerinin sıkıca kapatılması lazım. Bizim aleyhissalatü vesselamın da sünnetiyle o mübarek sözleri işte bunu yapmış. Allah'ın en son ve en büyük elçisi olarak vazifesini tas tamam yerine getirmiş, ümmetini gereği gibi uyarıp irşad etmiş. Çünkü hangi sebep ve vesilenin hangi netice ve akabete doğru yol alacağını ne ile ve nasıl neticeleneceğini en iyi bilen bildiklerini en iyi bilen, muallim ve mürşitliğini yapan ancak odur. O ilahi hidayetin bütün amel, alemlere şamil Fanehu ve Teala'nın tebliğcisi olarak gelmiştir. Bozuğum yok. Yüzüme tamam. eksik. Tamam. tamam mı? Tamam. Ona uyanlar, onun sünnetine sımsıkı tutunanlar, bu hidayete ermiş, bu rahmete nail olmuştur. Evet, bütün hayır ve iyilikler, bütün hidayet ve güzellikler, alemlere rahmet, aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymakta, bütün sapıklıklar, bütün aldanış ve şaşkınlıklar ise, onun sünnetinin dışında gitmekte, ona ve sünnetine muhalefet etmektedir. Bu çok önemli hususu böylece noktalarken bakın sünnetin büyük imamlarından Alleme Ebul Vefa İbn-i önemli bir tebliğini sizlere aynen atlarayım. O büyük zatın nasihatı tebliği nasıl cehalet ve aşırılık yolunda bulunanlara şerî emir ve yasaklar ağır gelmiş ve bu yüzden onlar kendi cehalet ve gafletlerine nefsani arzularına uygun adetler ve kanunlar aramışlardır arzu edip de bulamadıklarını kendileri icat etmiş böylece kimsenin emri altında olmamak gibi bir hürriyete ermişlerdir neticede bidata ve küfre düşmüşler. İşte şeriatın yasakladığı şekilde kabirlerde kabirlere tazimde bulunmaları da onların bu tutum ve gidişinin bir misaledir. Dikkat edilirse görülür ki onların şeriatın bu husustaki bütün yasaklarını irtikab etmişler neticede puta tapıcıların durumuna düşmüşlerdir. Kabir rabıtası, kabir vakfası, vakfesi kabir harcı diye icat ettikleri şeyler bunun açık örnekleridir. Bunlar ömründe bir defa olsun asabi keyfi ziyaret etmemiş olana, Dilek Mescidi'nin dilek taşına el sürüp dilekte bulunmayana dünyanın en nasipsiz insanı gözüyle bakarlar ve derler ki Ali sallallahu aleyhi ve ve onun kuzide ashabının kabirler hakkındaki sünnetini bilen bir kimse bu husustaki sünnet ile bugünkü insanların bir takım adetlerini bir araya getirip birbirleriyle kıyas ettiğinde aradaki farkı ve ziddiyeti derhal görür. Zamanımızdaki bu hususla ilgili pek çok adet ve tatbikatın sünnetten ne kadar uzaklaşmış olduğunu ibret ve hayret içinde müşahede eylerim. Gayet açık ve meydandadır ki, Ali Selam kabirlere karşı namaz kılmayı yasaklamış. Bunlar ise ancak kabir yanında namaz kılar. Ali Selam kabirlerin meşhit edilmesini yasaklar. Bunlar ise kabirler üzerine muhteşem binalar yapıp bunlara meşhed, ziyaretgah gibi isimler verirler. Ali sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerde kandil yakmayı yasaklayıp lanetler. Bunlar ise bu hususta vakıflar kurar. Ali sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin tapınak ve bayram yeri edinilmesini yasaklar. Bunlar ise kabirleri tapınak haline getirir. Kabir vakfesi, kabir hacı gibi kendilerinden icatta bulunurlar. Bu hususta kitaplar bile yazarlar. Kabirler sebebiyle fitne ve şirke düşmenin yollarını bütüntün kapatmak isteyen, kapatmak isteyen Ali sallallahu aleyhi ve aynı zamanda kabirlerin yükseltil, yükseltilmesini yasaklamış, tesviyesini emretmiş. Bu hususta söylediği emirde, Hz. Ali halifeliği zamanında bir gün, ey Ebu'l Heyac, vaktiyle Ali sallallahu aleyhi ve bana emir verdiğini ben de sana emir vereyim. Git nerede bir timsal tut görürsen onu yık. Nerede yükseltilmiş ihtişamlı tantanalı bir kabir görürsen yık ve düzle. Bu Resulullah'ın emridir. O bana aynı ya Ali nerede bir put görürsen kır, nerede yükseltilmiş bir kabir görürsen yıkıp düzle demiştir. Evet kardeşlerim hadis bu günümüzdeki hallere bak o günkü hallere bak şimdi bu hadis-i şerifin emrettiği şeyleri bir düşün bir de zamanımızın kabircilerinin neler icat ettiğini düşün onlar değil kabirleri biraz yükseltmekle yetinmeyi kabirleri yüksek binalarla yarıştırma yoluna gitmişler kabirleri iyice yükseltiyor üzerine de muhteşem kubbeler bina ettiler. Ali sallallahu aleyhi ve ise kabirler üzerine bina yapılmasını yasakladığı gibi sıvanmasını bile yasaklıyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Cabir'den gelen bir rivayette kabirlerin kireçlenmesini ve üzerine bina yapılmasını yasaklamıştır. Keza kabirlerin üzerine oturulmasını da yasaklamıştır. Müslüm'ün aynı rivayetini nakleden Terimizi, Nesai ve i̇bn Mace keza kabirler üzerine yazı yazılmasında yasaklamıştır, rivayeti vardır. Evet. ve Vesselam Efendimiz'in kabirler hakkındaki bir yasağı da kabrin toprağını başka toprak ilave edilmesidir. Evet. Binaenaleyh cenazenin defnedildiği kabre Dışarıdan tuğla, toprak, taş, kireç gibi şeyler ilave edilmesi doğru değildir. Bazıları kabrin tuğla ile yapılmasına adet edilmiş. Raşit halifelerden Ömer bin Abdülaziz bunu açıkça yasaklamış ve kendi kabrine dahi böyle bir şey yapılmaması için vasiyette bulunmuştur. Bunu açıkça yasaklayan El Esved bin Yezid, sakın kabrimin üzerine kiremit tuğla gibi bir şey koymayın demiştir. Sünneti bırakıp bidata yönelen kabirciler ise İslam'ın izin vermediği şekilde kabirlere tazim ediyor. Kabirleri bayram yerine ve tapınak haline getirmek için hiçbir yasağı dinlemeden bildiklerini yapıyorlar. Kabirlerde kandil ve fenerler yakıyor. İhtişamlı binalar ve kubbeler inşa ediyorlar peygamberimize ve onun getirdiği dini açıkça karşı çıkıyorlar aleyhissalatü vesselam efendimizin sünnetine sımsıkı sarılma ve sünnetin zıttı olan bidatlardan kaçınma mevzuunda kıymetli bilgiler ve nasihatler verenlere karşı çıkıyorlar bakın el mahdisi kabirlerde kandil fener yakılması meşru ve mübah olsaydı bunu yapana lanet olunmazdı. Bunda malı boş yere israf ve zayi etmek olduğu gibi üstelik kabirleri tazimde ifrat da vardır. Ve bu ifrat putperestliğin putlarına gösterdikleri tazime benzemektedir. İlgili hadis dolayısıyla kabirlerde ışık yapmak, yakma caiz olmadığı gibi mescit yapmak da caiz olmaz. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bunu sakındırmış ve bunu irtikap eden Yahudi ve Hristiyanları lanetlemiştir. Ve onun bu hadisi ittifakla sabittir. Kabirlerin yanında namaz kılmak ise kabirlere secde etmek suretiyle yapılan aşırı tazime benzer. Sanki bunda Allah'a değil de kabirdekine yaklaşmak istemek gibi bir mana bulunmaktadır. Bize ulaşan haberlerden anlaşıldığına göre putlara tapınmanın başlangıcı da böyle olmuştur. Önce ölmüşlerini hatırlamaya sebep ve vesile olsun diye onların suretleri yapılmış. Sonra dokunup yüz göz sürmek suretiyle teberrük etmeye, feyiz ve berekete nail olmaya yönelilmiş. Daha sonra ibadetler tercihen bu kabirlerin başında yapılır olmuş daha sonra da onlara tapınma devrine girilmiştir. Durum şimdi o kadar aşırı gidilmiştir ki kabir fitnesine kapılanlar kabir hacılığı diye bir şey icat etmiş. Hatta bazıları menasiki haç kitaplarına benzeterek menasiki hacil kubur vel meşahit adında kitaplar bile yazmıştır. Bunun apaçık Müslümanlıktan ayrılmak ve puta tapıcıların dinine dönmek ise gayet açık ve meydandadır. İslam'ın tevhid esasını ve onun peygamberin sünnetine yoluna bu derece ters düşen ve onunla çatışan bu adamların irtikap ettikleri bidatların o kadar çok mesvedetleri vardır ki insan bunları birer birer saymaktan aciz kalır. Fakat bazılarını sıraya şöyle gözden geçirmiş olalım. Kabirlere fitne ve şirke düşürecek derecede tazimde bulunma. Kabirleri bayram yerine çevirme. Kabirlere sefer yapmak, kabirlerde vakfe yapma, uzun müddet kalıp mucavir olma, renk renk örtüler koymak, kabir hizmetçiliği yapma gibi işlerle puta tapıcılığın putlara taptıkları şeyler aynı kardeşler. Ki onlar kabir hizmetçiliği Kabe hizmetçiliğinden çok üstün tutarlar. Eğer herhangi bir kabir bekçisi orada yaktığı kandili söndürüp istirahata çekilecek oradaki gece nöbetini bırakacak olursa dünyanın en yazıklı en gafil insanı sayılır onlarca kabirdekiler türbe ve yatırlar orada bekleşen, bekçilik edenler için, nezirde bulunma, adaklara dayıp sunma, dert ve sıkıntılardan kurtulma, hacet ve isteklerine nail olmak gibi her nevi dilek, dileklerinin hasıl olması için ölmüşlere yönelip yalvarma dua ve dileğini gidip tercihan orada yapma, kabirleri tapınak haline getirme Oralarda kandil mum yakma suretiyle Allah'ın ve Resul'ün lanetine layık olma. Hepsinden kötüsü kardeşlerim, büyük şirk küfre düşme. kabirlerinde yatmakta olan Allah'ın gerçekten salih ve mümin kullarına eza cefa verme. Çünkü Allah'ın bu mümin kulları putperestlerin putlarına karşı yaptıkları şeylere, benzer şeylerin kendi kabirlerinin yanında yapılmasından şiddetle rahatsız olurlar. Hristiyanların küfür derecesine varan tazimlerinden Hazreti İsa'nın eza ve cefa duyduğu gibi Hristiyanların yaptıklarına benzeren şeylerin yapılmasından da Allah'ın bütün enbiya ve evliyası ulema ve meşayih şiddetle rahatsız olurlar. Bakın Rabbimiz ne diyor? Rabbin Onları ve onların Allah'tan başka tapındıkları topladığı gün yani hesap ve ceza günü der ki bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu sapattı? Derler ki Rabbimiz senin şanın yücedir. Senden başka evliya edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını nimet, rızık verip yaşattın. Onlar da arzulara darıp seni anmayı unuttu senden gafret ettiler ve helakı hak eden bir kavim oldular diyor Furkan 17-18'de ve yine Rabbimiz subhanahu ve teala ey Meryem ey Meryem oğlu İsa sen mi insanlara beni ve anamı Allah'tan başka iki ilah edinin dedin haşa dedi İsa sen çok yücesin benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz eğer demiş olsan sen bunu bilirsin sen benim nefsimde olanı bilirsin ben ise senin nefsinde olanı bilmem çünkü kaybı bilen ancak sensin sen demiştim ayıda 116'da. evet kabirleri tapınak haline getirmekle Yahudi ve Hristiyanlara benzeme olur kardeşlerim Allah ve Resulü ile çekişip zıtlaşılır Allah'ın dinine aykırı gidilir. Büyük günahlar kazanma pahasına, büyük sıkıntı ve meşakkatlere katlanma, Resulullah'ın sünnetini öldürüp bidatları icat ve ihya etmedir. Allah'ın evi bulunan mescitlerde ve hatta mescidi haramda, Kabe'de duymadığı huzuru buralarda duyma veya bulmaya çalışma suretiyle, buraları Kabe'den daha üstün tutma, kabir veya türbe haccının hacci ekberden bilmem kaç defa daha faziletli olduğuna inanma büyük bir saçmalıktır. Bütün bu yapılanlarla Allah'ın evleri bulunan ve yeryüzünün cennet köşeleri olan cami ve mescitlerin alaka ve himmetten uzak tutularak harap edilmesi garip ve mahrum bırakılması. Resulullah'ın sünnetinin nurundan ve bereketinden mahrum kılınması. Zaten bütün bu irtikap edilen bidatların şirke kadar varan fitnelerin temelinde yatan Resulullah'ın sünnetine ve Allah elçiliğine razı ve tabi olmama yatar kardeşlerim.